Değerli Müslümanlar son derslerde Kur'an-ı Beyan'ın gaybi ihbaratını arz etmiştim. Nazil olduğu asırda durup kendinden 10 asır sonra, 14 asır sonra, kim bilir belki 20 asır sonra meydana gelecek hadiseleri kendi gününde cereyan ediyor gibi haber vermiş olması ...en zeki bir insanın... ...hatta en zeki bir cemaatin dahi... ...böyle asırlarca... ...sonra meydana gelecek hadiseleri... ...tahminlerle... ...bir kısım zanlarla haber vermeleri... ...ve hadiselerin verilen... ...habere mutabık olarak meydana gelmesi... ...imkan dairesinde yeri olmayan bir husustur. Beşerin aciz olduğu her noktada... ...Kur'an-ı Muhyüzü'l-Beya'nın mucize olduğu meydana çıkıyor bu denli haberleri, bu türlü haberleri beşer veremeyeceğine göre, bu türlü haberler karşısında aciz kaldığına kalacağına göre, öyleyse Kur'an-ı beyan, mucizdir, mucizedir. Her şeyi ve herkesi Allah'a dayalı olduğu için aciz bırakıyor, kendi üstünlüğünü ispat etmiş oluyor. Çok geniş olmasa bile bu hususta, Sadece bir fikir verebilmek için birkaç tane misal arz ettim. Açık kapalı, yerlerini de göstererek, arz ederek, atıflar yaparak sizin bu mevzuda daha derin teemmül etmenizi, düşünmenizi arzu etme istikametinde bir kısım işaretlerde bulundum. Gayıptan haberin bir yönünü de esasen istikbalde beşerin sayine terettüp eden ilimler teşkil etmektedir. İnsanlar çalışacaklar, fiili, kavli dualarıyla Cenab-ı Hakk'ın Hakim isminin kapısını vuracaklar. Hakim, kainatta nesçettiği hikmet örgülerinden, nesliçlerinden onların sayelerine semere olarak lütfedecek. Kimya sahasında Allah'ın kapısı vurulacak, atom sahasında Allah'ın kapısı vurulacak, fizik sahasında Allah'ın kapısı vurulacak, astronomi sahasında Allah'ın kapısı vurulacak, bütün vünunu müsbete babında Allah'ın kapısı vurulacak ve Allah hikmeti iktiza ettiği nisbette beşerin sayine mükafat ihsan edecektir. Peşi peşine ilimler meydana gelecek, üst üste yığılacak. Fikirlere Allah ilham edecektir. Kalplere ilhamda bulunacaktır. telahuk efkar belki... ...bu çeşit çeşit semerelere esas gibi kabul edilecek. Ama fikirleri bir araya getiren, mezceden... ...yine Allah olacaktır Celle Celaluhu. Asırlarca beşerin sahine terettüp eden... ...insanların çalışmasının semeresi olan... Düşünün ki 3-5 asır evvel maddenin küçük parçası dediğimiz ileride daha değişik, daha muğlak, daha mudil vadilere gidecek mesele. Ama halk ve bir seviyede okuyan kimselerin maddenin küçük parçası olarak tanıdıkları atom bunun dahi birkaç tanesi bilinmiyordu. Bugün pek çoğu bilindi. Beşerin sayını Allah lütfetti celle celaluhu. Kur'an'ın Mucizü beyan 14 asır evvel ilmin hangi asırda hangi dönemeci aşacağını şayet haber veriyorsa bu onun mucize olduğuna delalet eder. Kehanetle kehanete yakın tahminle insanların yarım asra yakın bir asra yakın bir şeyi tahmini haber vermeleri mümkündür. Mesela biz bir kısım tahminlerle deriz ki şu kadar zaman sonra muhtemelen şu sistem yıkılır deriz. Hadiselerin seyri gösterir bunu. Tahmin edersin. Fakat yanılabilirsin de bunda. Beşer umumiyet itibariyle yüzde altmış yanılmıyorsa, yüzde elli yanılmıyorsa çok isabetli sayılır bu. Türkiye'de durum şu kadar sene sonra şöyle dar bir boğaza gelir. Tahmin edersin. Gelmeyebilir o yüzde elli o dar boğaza gelme ihtimali varsa, gelebilirse, bu işin yarısı doğru çıkarsa, bu adam isabetli bir tahminde bulunmuş olur. Ama on dört asır sonra, şimdiye kadar beşer tarihinde, bir beşer tarafından tahmin olarak, zann olarak ortaya konan şeylerin, zuhur ettiğini gösterecek bir fert yoktur. Ve insanlar buna imkan sahasında mümkün diyemezler. Mümkün olarak sahneye süremezler bunu. Kur'an-ı beyan 14 asır evvel bir kısım şeylerden haber vermişse da daha hiç zuhur etmemiş meseleleri getirmiş ortaya dökmüşse bu onun Allah kelamı olduğuna delalet eder. Cenab-ı Hak bizi inandırsın. Bu mevzudaki Heyecanın ağırlık noktasını teşkil eden husus odur. Mütereddit gönüller tereddüdünü izale etsin. İyi iman etmiş gönüller yakın kazansın. Kafir olanlar, mühit olanlar camide yoktur türleri. Duydukları zaman hiç olmazsa tereddüte düştünler. Bütün heyecan budur ve bu heyecan yeryüzünde cemaatler tarafından yaşanmaktadır adı, sanı, başka başka cemaatler tarafından yaşanmaktadır. Bir gün belki milletin, bütün Müslüman milletlerinin ekserisi aynı heyecanla meşbu bulunacaklar. Cemaatin böylesine dolgun heyecanını Allah lütfedecek, bütün gönüller ıslah edecektir. Onun rahmetinden intizar ediyoruz. Ne zaman? Şu camideki cemaatinde yarısından çoğu en büyük derdi insanların gönlüne iman koyma olacaktır, ...Allah o zaman bu millete lütfeder. En büyük heyecanın senin ziraatsa Allah onu lütfeder. En büyük heyecanın ticaretinse Allah onu lütfeder. En büyük heyecanın şayet bir makam kapma kazanma ise Allah onu lütfeder, hikmet iktiza eder. En büyük heyecanın senin insanların mümin, muvahhid olması ise şayet... ...uykularını kaçıran bu ise, seni hasta eden bu ise... Dimağın bununla dolup taşıyorsa Allah sana bunu lütfedecektir. Bekleyenler de belki bunu bekliyorlar. Cemaatin ekselisinin bu hale gelmesini. Cenab-ı Hak bize en büyük lütfu budur. Çok lütuflar içinde bunu da lütfetsin. Lütuflarını ikmal buyursun. Bundan böyle de inşallah Teala... Bir bakıma yine gaybi haberleri arasında müteala edeceğimiz Kur'an-ı Kerim'in beşerin çalışmasına bir semere olarak, bir eser olarak lütfi ilahi mahiyetinde terettüp eden çeşitli devirlerde zuhur etmiş Kur'an'ın haberlerini birkaçını hiç olmazsa sıralamak istiyorum. Kur'an-ı Kerim çeşitli ilim dallarında bir şeyler söylemiştir. Açık, kapalı bir şeyler söylemiştir. Hiç olmazsa söylediği sözler çok yerde ortaya çıkacak fenlerle mütenakiz düşmemiştir. Böyle bir da cemaatin karşısına çıkarken ben şahsen bir iki hususu tavsiye etmede fayda mülazı ediyorum. Evvela tertemiz bir gönle ilham mahiyetinde hiç tavrı akla tevfik edilemeyecek meseleler dahi gelse ben şahsen Kur'an-ı Kerim'in ulviyeti ve camiyetinden beklediğim bir şey olduğu için kabul ederim. Mesela, Kur'an-ı Kerim bir yerde şöyle bir şey demiş olsa, böyle bir söz deyip dememiş olmaması mevzu şey yapmaz, cerh etmez. Dese ki insanlar çok üfürdüğü zaman havaya hava bozulacaktır falan dese. Ve biz bunu tevil etsek, bu sözü çok uzak vaid bir tevilde bulunsak. Dese ki insanlar esasen havaya üfürmek dava bozulmaz. Zaten insanların teneffüs ettiği hava, aldık, alıp verdikleri hava bu havada mebzul, atmosferde mebzul insanlar atmosfere, atmosfer içinde olan bir şey üflemiş olacaklar. Alacak, verecekler. Zaten bu devamlı olarak tahavül etmektedir. Binaenaleyh bu malumi ilam. Bunun manası şudur. İnsanlar bir şeyi havaya üf, üflettikleri zaman mesela fabrika bacalarından duman çıkarttıkları zaman mesela kirli havaları havaya saldıkları zaman hava kirlenir desek zahiren soğuk böyle baid tekellüflü bir tevil gibi olur sizde her şeyi Kur'an'a mal ediyor ve Kur'an bunu da haber verdi diyorsunuz deyebilirsiniz aklınıza böyle bir şey gelebilir İşte ben bu noktada gönlümü arz etmek istiyorum diyorum ki benim gönlüm Allah'la bir olsa katiyen bilsem ki gönlüme gelen bu tevilde şeytanın parmağı yoktur ben rahatlıkla bu tevile inanırım Kur'an-ı Kerim'in böyle uzun tekellüflü tevillerle dahi ileriye matuf meseleleri getirip sahneye koyması hayvanın kalbine ilham eden Allah'ın müminin kalbine ilham etmesi meselesi bayit değildir ki biz bu meselenin tevili bu olamaz diyelim hayvana dahi Allah ilham eder mümin hayvandan aşağı değildir ki Allah'ın bu ilhamından mahrum olsun elverir ki tertemiz o gönle ilham mahiyetinde gelmiş olsun. Nebiye gelen vahyi şeklindeki ilhamdan müminlerin en adisine en küçüğüne gelen ilham şekli vardır. Derece derece. Kur'an-ı Kerim'in mukaddes manasını, mefhumunu muradi ilahi anlama işte bu ilhamdan insan nasibi nispetindedir. Cenab-ı Hak Kur'an'ı kâmeti kıymetine uygun anlamaya, idrak etmeye bizi muvaffak kılsın. Burada size, başkasına, bana gelecek ilhamı bahis mevzu etmek değildi. En küçüğünden dahi şahsen ben kendimi uzak görürüm o ilhamın en küçüğünden, yani hayvana geleninden dahi. Ama şu ana kadar bize bu mevzuda tevil ve tefsir adına Söylenmiş bir sürü söz vardır. Bunların haysiyeti adına konuştum. Söylenen sözlerin haysiyeti adına, Kur'an'i oldukları adına konuşmaya çalıştım. Tevilleri siz uzak dahi görseniz, baid dahi görseniz, soğuk dahi bulsanız, tekellüflü dahi müteala etseniz, Kur'an madem Allah kelamıdır Celle Celaluhu, muhtemelen o manaya bir göz kırtmıştır. Bir işarette bulunmuştur, onu da ifade etmiştir. Onun için bir yönüyle desem ki Kur'an-ı Kerim sizin başınıza gelecek her şeyden haber veriyor, mübalağa yapmış olmam. Sabah sizin evde hır gür çıkarmanızı dahi dile getiriyor desem, mübalağa yapmış olmam. Bir yönüyle. Bir yönüyle Kur'an-ı Kerim'de bu mevzuda işaretler bulabilirsiniz. Esnaftan bu mevzuya çok iyi inananlar vardı. Kur'an-ı Kerim'i açar adeta her sabah bakarlardı. Kendileriyle alakalı buldukları şey, düşünce tarzlarıyla alakalı buldukları şey onlara ışık tutardı. Ben şuyum, boyum şu, Kur'an şu stilde, şu psikolojide bir insan tipi anlatıyor bana derdi. Kendisini o kategoriye ithal eder ve sonra yerini almaya çalışırdı onun ışığı altında bu kadar inanırlardı her gün şahsi hayatlarına doğrudan doğruya Kur'an'ın baktığına inanırlardı Kur'an Allah kelamı olduğundan olur bu o kadar renklidir ki Kur'an-ı Kerim bunu daha evvelki mevizelerde kendi kametime göre arz etmeye terkibini takdim etmeye çalıştım Kur'an'ın boyuna göre değildir o kadar renklidir Kur'an-ı Kerim bir edada bin tane renk vardır ve her renk bir sürü manayla gelir bu renklerle bir şeyler ifade etmiş olur. Allah kelamı olduğu için. Geçmişi geleceği hali avucunun içindeki şeyi sen öyle göremezsin. Her şeyi Allah öyle bilir Celle Celaluhu. O bildiği şeyleri sonsuz kelam kudretiyle. Allah Celle Celaluhu öyle ifade eder ve rahatlıkla ifade eder. Bir yönüyle meseleyi böyle kabul etmekle beraber, bir yönüyle ben şu hususu da arz etmede fayda mülazı ediyorum. Bir bakıma meseleler vüzuha kavuşmadan, ilimler laboratuvarlarda katiyet kesbetmeden, bir kısım faraziyeleri, nazaryeleri ortaya getirip koyma ve sonra Kur'an-ı Kerim'in bunlarla tevfikini temine çalışma, bu da çok tekellüflü bir tevil olur. Mesela Kant bir şey demiş, kainatın meydana gelmesi, güneş sisteminin meydana gelmesi mevzuunda bir şey demiş. Lablas da bir şey demiş. Bunlar birer nazariyedir. Bunlar laboratuvara giren, tecrübe sahasında hüsnü kabul gören meselelerle yükselip daha büyük alemlerde, maklu alemde vardıkları bir kısım neticelerin ifadesidir. Ama evvela burada denedikleri şey, yani tecrübes ağzına getirdikleri şey kendilerini yanıtmış olabilir. Saniyen buradaki saat orada geçmeyebilir. Salisen bu bir ihata meselesidir yani. Kainatın her yerinde aynı şey geçerli midir? Binaenaleyh yanlış bir şey söyleyebilirler. Onun için Kur'an-ı Kerim'in güneş sisteminin meydana gelmesi mevzuunda söylediği bir şey küre arzın meydana gelmesi mevzunda söylediği bir şey, katiyen ve katibeten, kantın dediği gibidir deyip onunla tevfik etmek, Kur'an hakikatini bir nazariye ile tevfik etmek demektir. Ama onlar hakikata yakın bir şey söylemişlerdir belki. Doğrunun bir parçasını söylemişlerdir. Doğrunun çeşitli yönlerini Kur'an anlayışımız içinde takdimle beraber şayet onlar da isabetli bir şey söylemişlerse, Onların sözüne bir isabet payı ayırmak. Doğru olan bu olacaktır. Yoksa bir devi, çok cüsseli bir şeyi, çok ağır bir şeyi götürüp minnacık bir şeye peyk yapma gibi Kur'an-ı Kerim'e karşı suyu edep olacak, akaret olacak. Kur'an-ı Kerim mesela ilmül ül Ecinne'den, embriyolojiden bir şey haber veriyor bize. Fakat biz bu mevzunun daha künhüne, künhüne varamamışız basit bir kısım kanunlarını biliyoruz. Anne karnında çocuk şöyle gelişir, şöyle olur. Basit bir kısım meselelerini biliyorsak şayet ilmin kısa eliyle, dar görüşüyle ortaya koyduğu meselelere Kur'an-ı Kerim'in külli kanunlarını getirip tevfik edemeyiz. Kur'an-ı Kerim'e karşı hakaret olur bu. Binaenaleyh laboratuvarda katliyet kesbetmiş. İki kere iki dört eder etmez şüpheliyiz, şayet Bunda bu kadar dahi şüphe kalmamış. Böyle bir mesele varsa ve katiyen Kur'an-ı Moğzul Beyanda bu meseleyi aynı ile ifade ediyorsa, biz deriz ki bu mevzuda Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel sizin laboratuvarda ilmi imkanlarınızla ispat ettiğiniz, ortaya koyduğunuz meseleyi 14 asır evvel kayıb bin gözüyle görüyor ve haber veriyor deriz. Gayıptan haber verdiği hususları arz ederken, bir kısım işaretlerle dahi bir kısım meseleleri haber verdiğine dikkatinizi çekmiştim. Son mevizeyi bitirirken, bir iki gaybi haberini, harflerin, kelimelerin düğümleri içinden çıkarılan, adeta müşkül çözer gibi, problem çözer gibi, mesele çıkaran kimseler olmuştur. Ve bunlar da harfiyen, Kur'an'ın haber verdiği gibi olmuştur. 50 sene evvel bir şeyi haber vermiştir. 50 sene sonra, 100 sene sonra haber verdiği gibi çıkmıştır. Fakat biz onu çıkaramıyoruz. Onu işaretçiler çıkarıyorlar. İşaretten anlayanlar çıkarıyorlar. Trafiğin bile bir işareti vardır. Hiç trafikle meşgul olmamış, trafik işaretlerine dikkat etmemiş bir adam park yapılmayacak yerde park yapar, yapılacak yerde yapmaz, girilmeyecek yere girer, girilecek yere girmez. Binaenaleyh her şeyin bir işareti vardır. Kur'an'ın da işareti vardır. Elif la, mim dersin sana göre donuk bir kelime. Ama başkası onun edasından, havasından, tonundan, mevkiinden manalar çıkarır. Tıpkı Mors'ta beşli grupların başına konan beş rakamın bir şifre gibi bütün o şeyde size takdim edilen, manipleyle size takdim edilen şeyin çözümünde ...bir anahtar vazifesi görmesi gibi... ...vazife görürüm... ...ama bunu işaretçi anlar yani... ...sen ben anlayamayız... ...sana der ki 500 sene sonra... ...Elif ve manası şu... ...500 sene sonra Ankara payitaht olacak... ...şaşarsın... ...500 sene sonra Ankara payitaht olur... ...nereden çıkardın bunu efendim sen çıkardım der... ...bunlar var hepsi yapılmış yani... ...Ankara'nın kaç senesinde... ...payitaht olacağını çıkarmışlar... ...İstanbul'un ne zaman... ...fethedileceğini çıkarmışlar... İkinci defa ne zaman fethedileceğini çıkarmışlar, komünizmin ne zaman ateizmin yıkılacağını çıkarmışlar, hepsini çıkarmışlar. Ehli işaret çıkarmış. O onlarla konuşuyor, bizimle konuşmuyor. Kalbe bağlı. Kalbini vereceksin, ona dayanacaksın. Feyzi Akdest'den gelen nurlar, sırlar altında onları şifre olarak, anahtar olarak kullanıp o şifreyi çözeceksin. Mevzumuz bu olmadığı için, bizim başımızdan aşkın olduğu için, ben hiç bilmediğim için bunları sadece başkalarının işaretlerini bir iki misalle art edip geçmiştim. Bu türlü işaretlerle de fünunu müsbeteden eden haber verir Kur'an-ı Kerim. Onlar söylerler bunu. İşaret ise şayet işaret, sarahet ise sarahet. Bu mevzuda ihtimal ise ihtimal olarak bunları önümüzdeki derslerde, bir iki derste inşallah size takdimi düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'i bir fünunu müsbete kitabı veya kitapları şeklinde müteala etmemek lazım. O ne bir fizik kitabıdır, ne kimya kitabıdır, ne astronomi kitabıdır, ne tıp kitabıdır. Hülya'ya kapılıp da tamamen bu meselelerin teferruatına kadar Kur'an-ı Kerim'de tahlil edildiğini düşünmek, bir gün bizim sukutu hayale uğramamıza ve sermaye olarak ortaya getirip döktüğümüz şeye mal olur belki, sebebiyet verir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in içine aldığı kadar, kabul buyurduğu kadar, sinesinde yer verdiği kadar anlatmak lazım. Kur'an-ı Kerim arz ettiğim ilimlerin kitabı olmamakla beraber arz ettiğim ilimler doğru olarak kainattan alınmışsa kainatı bu şekilde saat gibi Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kur'an-ı Kerim kainatta cereyan eden hadiselerin tercümesidir, tercümanıdır. Olup biten meseleler hususiyle bizimle münasebeti olan meselelerin hiçbirini ihmal etmeden hepsini haber vermiştir. Beşer, çok uzun asırlarca sonra münasebet kuracağı meseleleri dahi getirip haber vermiştir. Beşerin kitabı olan Kur'an-ı Musul Beyan, uzaktan yakından beşerle münasebeti olan meseleleri ihmal etmesine imkan verilemez, ihtimal verilemez. Binan Ali uzak yakın bizimle münasebeti olan, yani şunu demek istiyorum, bir gün güneşin merkezine gidip, taht kurmanız mukadder ise Kur'an haber vermiştir ondan eğer biz gizli açık bu mevzuda bir şey bilemiyorsak bulamıyorsak gidemeyeceksiniz demektir Kur'an-ı Kerim bir gün merihin göbeğinde bir medeniyet kuracaksınız buna işaret etmişse gideceksiniz demektir açık kapalı bir şey yoksa gidemeyeceksiniz demektir çünkü sizinle münasebeti olan her şeyden haber verir Kur'an-ı Kerim ama biz onu anlayabiliyor muyuz? anlayamıyor muyuz ilimlerle ne derece onu beraber yürütüyoruz yürütemiyoruz bu bu mevzuda katî kanun katî hüküm inşallahutaala ileride verilecek Allahu Teala ve tekaddes hazretleri ona yabancı ruhuna yabancı söz söylemeden bizi masum ve mahfuz buyursun söylediğimiz her şeyle onu teyit ediyor mahiyette veya onun teyidatı altına giriyor mahiyette ...söz söylemeye bizleri muvaffak kılsın. Herkes elindeki bir kaşığıyla koşar, o deryanın içine, ummanın içine girer. Elindeki kaşığın veya kaşığın muhtevasının o mahiyete bürünmesini, o mahiyeti iktisap etmesini arzu eder. Şimdiye kadar söz söyleyen, kitap yazan, bu mevzuda fikir beyan edenlerin hepsi böyle düşünmüştür. Siz de böyle düşünün, biz de böyle düşünelim. Sadece onun himayesine girme, sözümüze, edamıza, havamıza onun rengini vermeye çalışma, onun bir yönünü anlatmaya intikal ettirmeye çalışma. Dert budur. Cenab-ı Hak bu dertle bizi meşbu kılsın. Ve Kur'an-ı Beyan'ın gönüllerde izan halinde yerleşmesine imkan versin. Bu bu çok renkli mevzuaa Mevizen'in başında okuduğum bir ayeti celile kerime ile gireceğim. Sanurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebena lehum ennehu'l hak. Sadaka Allahu'l azim. Çokları derler ki Kur'an-ı Kerim'de ileride zuhur edecek ilimlerin Sarih, kapalı, açık, neyse kinayı yolla. Onlara işaret eder hiçbir ayet olmasaydı bu ayet tek başına yeterdi diyor Kur'an-ı Kerim. Bu ayet şumullü bir bakıma icmal etmiş daha sonra söyleyeceği bütün ayetleri. Diyor ki, Senurihim ayetine. Ayet Kur'an'ın ı Musul Beyanda alamet, nişan, mucize manasına gelir. Allah Celle Celaluhu ferman ediyor. İleride mucizelerimizi, onları ikna edecek, ilzam edecek, seslerini, soluklarını kesecek, inanma mecburiyetinde bırakacak ayetlerimizi göstereceğiz onlara. Senurihim göstereceğiz. Şimdi gösteriyorum demiyor. Sin ileride göstereceğine delalet eder. Bu işin ehli bilir. Sin, sevfe, istikbale matuf geniş zamanı ifade eden ki biz dilimizde fiili i müzari diyoruz buna dahil olduğu zaman ileride gelecek zamanda manasını ifade eder senurihim ayatine ayetlerimizi göstereceğiz fil afaqi ve fi enfusin hem afakta olan ayetimizi makro alemde olan ayetlerimizi hem de enfüste normu alemde ayetlerimizi göstereceğiz İleride ilimler tekevrün edecek diyor. Siz o ilimlerde ihtisas yaptıkça, ilerledikçe bizim ayetlerimize karşı karşıya kalacaksınız. Bir ayet değil, ayetlerimiz. Cemri teksirle ifade edilmiş olması onun üstünde. Binlerce ayetlerimizi göreceksiniz. Şu anda sahabiye diyor ki siz bilemiyorsunuz bunları. Bunları göremiyorsunuz siz. Fakat ileride ben onu göstereceğim diyor. Çok sarih bir şey enfusihim, onların nefislerinde de ayetlerimizi göstereceğiz enfüsi tefekkür imkanını vereceğiz insan içine doğru derinleşecek ileride diyor insanın içini şerh eden terbiye ilimleri psikoloji ilmi pedagoji ilmi tekevün edecek bunu anlatıyor insanın içinde de göstereceğiz enfüsi delillerimizde, afakı delillerimizde. İnsanları inanmaya adeta mecbur edeceğiz. İçte ve dışta yaptıkları tetkikat neticesinde diyecekler ki bu haktır artık. Allah Celle Celaluhu haktır diyecekler. Kelami ilahi olan Kur'an haktır diyecekler. Beyani peygamber haktır diyecekler. Şeriat-ı karra mukaddes İslam dine haktır diyecekler. Hatta yetebe yene onlar için tebe gün edecek, peyder pey zuhur edecek. Her zuhur ettikçe onların imanları kuvvet kazanacak. Tavan ve kerhen, hatta yetebe yene luhum Onlar da hak deme mecburiyetinde kalacaklar. Hak olduğu gibi zuhur edecek. Fakat tebe gün kelimesiyle anlatması da çok manidar bizden biri olmayacak telahuki efkarla bir ilmin bir ilim üzerine konmasıyla bunlar feyder fey zuhur edecek. Hatta yetebeyene lehum ennehul hak. Ezan mı okunuyor. <gülüyor> Bu ayeti kerime başlı başına bir mucize ve bize çok şey anlatıyor. Yirminci asırda ancak ilimler avam diliyle arz etmeme müsaade buyurun ağzım burnum diyebildi. Yirminci asra kadar pek çok şeyler nazariye olmadan ileriye gitmiyordu. Bu asırda bir kısım meseleler anlaşıldı. İnsanın mahiyeti, insanın teşratı, anatomisi. Bir bakıma teleskoplarla kainatın anatomisi, mikroskoplarla iç ışınlarıyla atomun anatomisi. En küçük alemle, en büyük alem arasında münasebetin kurulması, atom aleminin tıpkı güneş alemi gibi olması. Ancak bu asırda az çok anatomisi yapılabildi, tahlili, teşrihi yapılabildi ve bunlara az çok fikir verecek mahiyette bakılabildi. Bunlar bu asırda zuhur ediyor. Afaki ilimler zuhur ediyor ve ilimlerin arkasında biz ister istemez bir mucize, bir mucize mücahede ediyoruz. Her şey Allah'ın varlığına ve birliğine delalet ediyor. Kur'an'ın verdiği haberdir bu. Kur'an diyor ki, ileride muvakkaten dahi olsa beşer, bir gün hiç olmazsa kısmi küllisi, ekserisi, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyecektir. Biz bugün bunu görmeye başladık Allah'a çok şükür. Bir zaman ilim inkarda kullanılıyordu. Atom, madde inkarda kullanılıyordu. Enerji inkarda kullanıyordu. Bunların hepsi Allah'ın karşısında Allah'ın varlığını inkara materyal gibi malzeme gibi kullanıyordu. Ama şimdi ilim yapan, ihtisas yapan, ilim sahasında çalışan kimseler bunları müsbet yönde kullanıyor, kullanıyor. Allah'ın varlığına delil olarak getirip gösteriyorlar. Bundan anlaşılıyor ki ilimler omuz omuza verecek bu yola girilmiştir bugün. Omuz omuza verecek hepsi adeta teşrik mesai yapacaklar. Herkes öbürüne sayinin semeresini takdim edecek. Terkipler yapılacak ve neticede herkes La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecek. Kur'an bunu haber veriyor. Muhakkaten dahi olsa bu olacaktır. Bu belki muhakkaten olacaktır. Çünkü Cenab-ı Hak Nerede? dinine hakim kılmış, büyük mürşitler göndermişse, arkasından şeytanlar zuhur etmiş, yeni fitne, yeni vesvese, yeni tereddüt, yeni şüphelerle beşeri ifal ve tesvir etmişlerdir. Sonra yine o da zuhur edecek. Ve sonra da kıyamet kopacaktır. Son. Beşer Allah diyecektir bir gün. Kur'an buna haber veriyor. Ama neyle diyecek? afafî ve enfüsî delilleri görecek, müşahede edecek. Tevhid delilleri içinde bunları ben de arz etmeye çalışmıştım. Belki şimdiye kadar yüzlercesini okudunuz. Yüzlercesini yüzlerce şahıslardan dinlediniz. Kainatta ve insanın nefsinde Allah'ın varlığına ve birliğine o kadar deliller ilim ortaya çıkardı ki batılılar bu mevzuda eserler yazmaya başladılar. Senin parmakların ucundan bakışına, gözünün yapısına kadar, ondan beyninin yapısına kadar, ondan iç aleminin tanzimine kadar ve bu alemle güneş alemi arasında münasebet kurup, güneşin tanzimine kadar her şeyden o kadar çok delil çıkardılar ki, bu delillerle Allah'ın varlığını ve birliğini ispat etmeye çalıştılar. Bunu ilimler çıkarıyor. Peyder pey gün ediyor artık. Allah'a çok şükür, bu delillerin ışığı altında şimdiye kadar pek çokları inanmada tereddüt gösterdikleri şeylere inanacaklar istikbalde. Ahirete de inanacaklar. Haşte de inanacaklar. Bunlar matematik, riyazi katiyet içinde. Katiyet kesmedilecek. Bunu beşere takdim edenler takdim edecekler. Ve beşerde inanacak inşallah. Allah'ın tevfikine nail ve masar olacak. Ben Sadece bu ayetin bir hülasasını bugün arz edip, İnşallah Teala önümüzdeki derslerde bu ayetin tafsilen bize takdim etmek istediği şeyleri inşallah ben de size naklen takdime çalışayım. İnsan etrafına gözü kapalı olarak bakarsa sağında solunda cereyan eden hadiselerden habersiz yaşarsa Kur'an-ı Kerim değil bin tane Mesih inse bin tane Hazreti Muhammed zuhur etse yine ona bir şey anlatamayacaktır. Derler ki vermemiş mabut neylesin Mahmud. Hadiseler çıkardıkları tarrakalarla La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği halde sen gözünü kapıyor kulağını tıkıyorsan bir şey duymayacaksın haline. Onun için bir kısımlı adamlar çıkacak, bizim onlara dayanarak bir kısım hükümlere vardığımız meseleleri hiç de öyle görmeyecekler. Ama gözü kapalı, kulağı kapalı, Kur'an'ın dediği gibi ağızsız, gözsüz, kulaksız, behimi bir hayat yaşamaktadır. Bunun anlayacağı bir şey yoktur. Bunun bir şey anlamasını da beklemeyiz, bekleyemeyiz esasen. Fakat gözünü açan, kulağını açan, kalbiyle devreye kiren hadiseleri hisleriyle süzmeye çalışan bir insan binlerce hadisenin sağında solunda cereyan ettiği şu asırda şu yaşadığımız dünyada herhalde çok şey anlayacaktır Allah bizlere de anlasın, anlamağı muvaffak kılsın eğer afakı alemde eğer enfüsü alemde o kadar çok hadise cereyan ediyor ki şimdiye kadar belki yüz tane arz ettim bir iki tanesini arz etmekle ittifa edeceğim. Sadece Kur'an-ı Kerim'in göstereceğim dediği şeyine bir alamet olsun diye. Nasıl gösterdi? Göstereceğim dedi, nasıl gösterdi? Onu göstermek için arz edeceğim bir iki tanesini. Zemin yüzünün insanların arzuları istikametinde, ihtiyaçları istikametinde tezyin edilişine, hazırlanışına baktığımız zaman tesadüfe verme imkanı olmuyor bunu. İnsanın kulağı hangi sesten lezzet alıyor? İnsanın ağzı hangi şeylerden zevk alıyor? İnsan neyi görmekten hoşlanıyor? Dikkat buyurun. Adeta kulağına duyurulan şeyler insanın hoşuna gidecek mahiyette. Diline takdim edilecek şeyler lezzet olarak verilen şeyler dilin zevk alacağı mahiyette ve gönülde inşirah uyaracak şeyler gönüle inşirah verecek mahiyette daha önceden hazırlanmış ve sonra insan bir misafir olarak davet edilmiş bu sofra önüne konmuş gibi anlaşılıyor çok karışık ihtimaller içinde bunlara yer vermek tesadüfen oldu demek ki ilimlerle karşı karşıya gelmek demektir Hiçbir müsbet ilim böylesine seslerin en incelerinden insanın zevk alacak halde insanın hazırlanmasını ve bu seslerinde insanın zevk almasına müheyyah hale getirilmesini... ...ve aynı zamanda dilin bütün zevklerine cevap verilmesini, gözün bütün zevklerine cevap verilmesini, gökyüzündeki güneşle göz arasında münasebetin kurulmasını, gözün rengiz görme keyfiyetini tesadüfe vermesine, tabiata havale etmesine imkan yoktur. İşte Kur'an bunu haber veriyor. İleride siz gözde ihtisasla anlayacaksınız ki göz bir muammadır. İleride siz bu normu alemle makru alem arasında münasebet kurup güneşle insan arasındaki münasebetin dahi bir muamma olduğunu, bir mucize olduğunu anlayacaksınız. Biri tarafından bu meselenin ayarlandığını, hazırlandığını anlayacaksınız diyor Kur'an-ı Kerim. Ve o zaman Allah diyeceksiniz Celle Celaluhu. Ama iş sadece bundan ibaret değildir. Yeryüzünde size takdim edilen sofrada bir taraftan sizin hayatiyetinizin devamı vardır. Bir taraftan zevk almanız, lezzet almanız vardır. Mesela ziya nimetlerinden istifadeniz vardır. Ses ihtizazlarından istifadeniz vardır. Ağaçların başından size sarkan elmalardan da istifadeniz vardır. Portakallardan da istifadeniz vardır. Maddi hayatınızın devamı bunlara bağlıdır. Ve bunlar öyle ayarlanmıştır ki sizin vücudunuzda dünyaya gelirken varlığınızı devam ettirecek, varlığınızı teşkil edecek hangi maddeler var ise şayet yeryüzünü sofra halinde öyle hazırlamıştır size. Siz bir yere misafir gidiyorsunuz, bir yere misafir gidiyorsunuz. Kendi memleketinizde töreleriniz içinde yüz çeşit yemeğe alışmışsınız. Yüz çeşit yemekten zevk alıyorsunuz. Yüz çeşit yemek sizin hayatiyetinizi devam ettiriyor. O yüz çeşit yemeğin dışına çıktığınız zaman hasta oluyorsunuz, intila oluyorsunuz. Gidiyorsunuz o garip memlekete. Bir de bakıyorsunuz ki yemekler sofraya sıralandığı zaman sizin arzunuza göre sıralanıyor. Orada gözünüzü tırmalayacak bir şey görmüyorsunuz, göremiyorsunuz. Kalbinizde burkuntu hasır edecek, tiksinti hasır edecek bir şey görmüyorsunuz. O zevkinize de cevap verilmiş. Kulağınızı rahatsız edecek bir şey görmüyorsunuz. Yediğiniz zaman karın ağrısı da duymuyorsunuz. O zaman diyeceksiniz ki, bizi buraya davet eden zat, bizim durumumuzu çok iyi tetkik etmiş. Uzaktan bize çok iyi bakmış. Teleskopla bizi çok iyi gözetlemiş. Ne arzu ediyoruz, neyi yemek istiyoruz, neden rahatsız olmuyoruz? Ve neden rahat ediyoruz? Hangi yemek bizim içimizde huzur hasıl ediyor? Hangi yemek gözümüzde huzur hasıl ediyor? Hangi yemek, hangi ses yemeği, lezzeti kulağımızda huzur hasıl ediyor? Bütün bunları görmüş, duymuş, ihzar etmiş, burada bize takdim ediyor dersiniz. Öyle de gaybi bir yol kat edip dünyaya gelen insan, gaybi ve giz bir mahiyette dünyaya gelir. Onun arzularını kimsenin bilmesine imkan ve ihtimal yoktur. Muhtaç olduğu şeyleri de kimsenin bilmesine imkan ve ihtimal yoktur. İlk insana gidin. İlk insanı da aynı şeylerle karşı karşıya göreceksiniz. İnsan bir yerde, hayattar, bir canlı olarak meydana getirilirken, beri tarafta o canlıyı devam ettirecek, canlının canlılığını devam ettirecek, onun zevklerini, lezzetlerini devam ettirecek, sofralar da önceden hazırlanmış oluyor. Senin gözüne bir gözlük takıyor. Ama öyle takıyor ki o gözlük gözüne harfiyen uyuyor. O zaman sen o adamın gözlüğü senin gözüne takmasına keramet diyeceksin. Büyük bir ihsan sayacaksın. Karşısında serfuru edeceksin. Minnet ve şükranlığın ifade için kelime bulamayacaksın. Ama senin gözüne takılan gözlük değildir. Güneşte, güneşin şu ağı altında görebilmen için gözdür. Esrarengiz gözdür. Tabiatçının dahi, esbaperestin dahi bu muamma karşısında secde ettiği müthiş bir varlıktır göz. Göz dediğin şey. Burnu ondan geriye atamazsın. Ağzı daha az ehemmiyetli göremezsin. Mideye daha az ehemmiyetli nazarıyla bakamazsın. Binaenaleyh afaki ve enfüsi. Allah'ın nimetli ihsanlarına baktığımız zaman görüyoruz ki hepsi bunların mucizevi bir elle hazırlanmış. Gören, bilen, duyan bir elle hazırlanmış. En gizli hatıratı kalbimizi bilen bir zatın ihsar ettiği şeylerdir. Biz bu manzara karşısında diyoruz ki Allah vardır, birdir. Kur'an-ı Kerim'de bunu anlatıyor denirihima fil ve hatta yetebayyana hak Allah celle celaluhu sizi şairane söz söylemeye sevk edecek taze taze manzaralarla her an sizi karşı karşıya getiriyor. Cemil ismiyle kainatı tezyin ediyor. Gözünüzü okşayan ve içinize tatlı bir meltem tesiri icra eden bu güzellikleri siz tesadüfe hava ya hevese hevale edemezsiniz. Bunlar tesadüfi geldi diyemezsiniz. Bunları hazırlayan Allah'tır celle celaluhu. Baharda gördüğünüz hangi şey yadırgıyorsunuz? Baharın hangi havası için içinize ters bir tesir icra ediyor? Hiçbiri. Hiçbiri hakkında yanlış bir hüküm hükme varamayacaksınız. Şakır şakır akan sular güzel değil mi? Çaya doğru akması güzel değil mi? Yukarıya da girebilirdi. Buhar gibi yukarıya da gidebilirdi. ...suların başında mışıl mışıl ağaçların yapraklarının birbirine dokunması güzel değil mi? Adeta bütün zeminde, geniş bir senfonizmada ses çıkarıp sana tatlı bir musiki dinletiyor gibi... ...ağaçların başında şakır şakır öten kuşların sesi sadası güzel değil mi? Gözünü okşayan şu manzaralardan hangisini yadırgıyacaksın? Kulağına gelen şu ta tatlı seslerin hangisi içinde burkun hasıl ettiğini iddia edeceksin? Ve gördüğün şu manzaralar... İç aşıcı manzaralar... Hangisi seni rahatsız ettiği iddiasıyla ortaya çıkacaksın? Hmm. biri diyeceksin. Ali, Gözünün, kulağının bütün zevklerini... ihsar eden Allah Celle Celaluhu... Senin arzularını görmüş. Lezzet alacağın şeyleri bilmiş. Arz, arzun ve lezzet alman istikametinde bir kısım ihzarette bulunmuş. Ve bunları vakti gelince... Mevsimi gelince sana takdim etmiş. Sen... O nimetlerin yüzünde onun elini görecek, o eli öpecek, o nimetleri alacak, secde-i şükrana kapanacaksın. Allah birdir diyeceksin. Sana afakta ayetini gösterdi Allah Celle Celaluhu. İçini dinlediğin zaman, vicdanına kulak verdiğin zaman, imandan haz duymasını, iman sayesinde saadete kavuşmasını, huzura ermesini müşahede edeceksin. Dışta afaki hiçbir delil olmasa, sadece senin içindeki bu delil, Allah'ın varlığını, birliğini göstermeye kâfi gelecektir. Nitekim pek çok Berkson gibi mütefekkirler, sadece iç delille yola çıkmış, iç delille yürümüşlerdir. Bizde ve batıda, onlardan mistikler, bizde mutasavifin, afaki seyri bitirdikten sonra enfüsi seyre gelmişler. Kainatta bütün araştırmaları, tefekkür tablosu her şeyi seyrettikten sonra, araştırmalarını bitirdikten sonra enfüsi havaya gelmişler. Ve nakşilikte enfüsi esastır. Kadirlikte, ruhailikte, afaki esas ise de nakşilikte enfüsi esastır. Kendi içinde seyrini tamamla, tamamlama. Alemi emirde seyrini tamamlama. Kendiyle dünyatını müşahede içinde kendinden geçme. İç aleminde Cenab-ı Hakk'ın cilvelerini görme. Esmasını ve sıfatlarını müşahede etme. İnsan kendi içini, vicdanını dinlediği zaman, imandan lezzet alışı karşısında, huzura erişi karşısında, saadete kavuşması karşısında Allah'ın mevcudiyetini hissedecektir. Bu mevzuda gelişen tekevvün eden ilimler bize bunu söylüyorlar ekonomik durumunu düzeltmiş devletlerin, milletlerin, Batı Avrupa'daki bu türlü milletlerin huzura kavuşmadığını söylüyorlar. İstatistikler bize ekonomik huzura ermiş milletlerde, intihar sayısının, ekonomik durumunu düzeltememiş, iktisadi durumunu düzeltememiş milletlere nispeten daha çok olduğunu söylemekteler. Binaenaleyh bu durum, yani talaletin sıkıcılığı, imanın huzur vericiliği, saadet getiriciliği, gösteriyor ki işlerin ver aslında bir Allah var Celle Celaluhu. Sen enfüzi alemini ele aldığın zaman ve bu alemle İsveç, Norveç gibi memleketlere Memaliki barideye gittiğin zaman kaldı ki soğuk memleketlerde behimi hisler şehevi hisler, nispeten daha az olur. Buna rağmen bu işin orada hüküm fermi olduğunu göreceksin. ...ve tatminsizlikten insanların intihara sevk ettiklerini müşahede edeceksin. Cebleri para dolu olacak. Hüzur ve saadetleri yerinde olacak. Herkesin kapısının önünde bir taksisi bulunacak. İktisadi hiçbir problemi, derdi kalmamış olacak. Hatta başka yerlerde onu örnek almak için... ...biz falan yerin sosyalizmini istiyoruz diyenler bulunacak. Fakat buna rağmen oraya girdiğiniz zaman yüzde mi binde mi bilmiyorum on üç nismetinde intiharlarla karşı karşıya kalacaksınız. Yani her gün şu bornava gibi bir yerde yüz tane adamın çeşitli yerlerde intihar ettiğini duyacaksınız. Yüz tane adamın, yüz tane genç kadının intihar ettiğini duyacaksınız. Resmi istatistikler söylüyor bunu. Bu gösteriyor ki beşer dalaletten sıkılıyor esasen. Küfür ve küfrandan nefret ediyor. İnsan içi küfre karşı tiksinti duyuyor. Vicdan doğru söylüyor, Allah'ın mevcudiyetini ilan ediyor. Ela bir vikrillahi tadime innul kulub. Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ı anışla oturaklaşacak. Beşer yanlış yollara gitti. Ben başka şekilde ve başka vadide insanlara huzur getireceğim dediler. Kur'an diyordu ki, ben afaki enfüzi delillerimi göstereceğim. Nasıl dıştaki deliller insanları secdeye zorlayacak? Rüku'a zorlayacak, la ilahe illallah dedirtecek. İşteki deliller de öyle zorlayacak. Enfüse alemin tetkiki, onun huzura kavuşması, gerçek saadeti elde etmesi ancak Allah'a iman sayesinde tahassül edecek. Kur'an böyle diyordu. Ama onlar Kur'an'ın bu değişine kulak vermediler. Bildikleri istikamette gittiler, yanlış istikamette gittiler. Kimisi sosyalizmle insanlığı kurtaracağım zannetti. Kimisi sosyal bir sistemle kurtaracağım zannetti. Kimisi komüntal bir sistemle kurtaracağım zannetti. Kimisi anarşiyle kurtaracağım zannetti. Kimisi eksistansiyalizmle kurtaracağım, huzur getireceğim zannetti. Ne intiharın önüne alabildi, ne de insanların içine huzur getirebildi. Batıda bugün huzurun felsefesi yapılmakta. Varoluşlar eserlerine baktığınız zaman huzurun felsefesi huzursuzluk içinde yapılmakta. Bunun manası şudur, çamurun içinde yaşıyorsun, kırtlağına kadar bataklık içindesin. Bundan çıkman kurtulman mümkün değil. Binaenaleyh bu çamurun içinde, çamur içindeki bir insan ne kadar huzurlu yaşar, realite olarak, rasyonel olarak sen öyle yaşama mecburiyetindesin. Bunu bir realite kabul edeceksin. Aklınla yaşayacaksın, rasyonel onu demek istedim. Aklınla yaşayacaksın ve bunun içinde ne kadar huzur elde edilir onu elde etmeye çalışacaksın. Cehennemde olabilirsin sen. Seni cehenneme koyabilirler. Cehennemin içinde dahi huzurlu yaşamaya çalışacaksın. Ama nasıl huzurlu? Ne faresinin bilmem nerede huzurlu yaşadığı gibi huzur. Tavlada bilmem neyin huzurlu yaşadığı gibi bir huzur. Ötesinde huzur bilmediği için ona huzur diyor. Binaenaleyh sıkı, sıkıştığı bir yerde, sıkıldığı bir yerde intihara teşebbüs ediyor. Hayatına kastediyor. Ve cemiyet öyle alışmış ki artık İsveç gibi küçük bir memlekette her gün yüz tane intihar, onların dikkatini çekmiyor. Onları mütehsiz, normal diyor bu, normal. Gençliğini yaşadı, 35 yaşına geldi, kadın ondan alakasını kesince veya kadınla erkek alakasını kesince gidip intihar etmesi normaldir. Demek ki mustarif gönüller, Allah diyor. Demek ki saadet dolu gönüller de Allah diyor Celle Celaluhu. Demek ki gönlü Allah'a imanı yerleştirmedikten sonra, izanı yerleştirmedikten sonra o gönlün huzura kavuşmasına imkan yoktur. Ela بِذِكْرِ اللّٰهِ تَضْمَا اِنُّ Kalpler Allah'ı anışla oturaklaşır. Kur'an enfüs delille diyor ki onlara enfüste olan ayetlerimizi, iç teşrihatlarını göstereceğiz bu mevzuda çeşitli ilimler tekevhün ve tedevhün edecek eksik ediyi kapayamayacak açıklar hiçbir zaman kapanamayacak onlar taven ve kerhen bir gün Allah diyecekler diyor. beşer Allah diyecek inşallah gönül başı başına Allah'ın varlığına bir delil gönül öyle bir şey ki peygamberin gönlü vahyi ilahiye mahbit oluyorsun Allah'la münasebet kuruyor Celle Celaluhu Allah'ın azametini biz sadece sonsuz olarak sonsuzdur sözüyle anlatıyoruz Allah'ın büyüklüğünü anlatırken sonsuz büyüklüğü var diyoruz ama bu hiçbir zaman hayalimize dimağımıza gelen sınırlar içindeki bir sonsuz değildir ve sahir alemlerle varlıklarla mukayese yapacağımız bir sonsuz değildir Allah'ın sonsuzluğu her türlü mukayesenin, her türlü ölçünün ve her türlü kıstasın üstünde bir şeydir. Hiçbir ölçü, hiçbir kıstas ondaki sonsuzluğu gösteremez. Binan Ali. Allah Celle Celaluhu kendisine bir aynı olsun diye ifadelerin üstünde, kitapların üstünde, ilhamların üstünde edebiyatın, fesahatın, belatın üstünde. Öyle bir dil yaratmış ki insanda öyle bir dil. O dil hem dildir hem de kulaktır. Ondan geleni duyar ona ait manaları ifade eder. İşte bu da gönüldür. Kutsi hadis olarak zayıftır. rivayet edilen bir hadisi Hz. Hakk'i şöyle tercüme eder. Sığmam dedi halk arzu semaya. Kenzem bilindi dil madeninden. Halk arzu semaya sığmaz. Nasıl sağ ki bu onları yaratmıştır Allah kevnü mekanın içine girmez onu kevnü mekanda tasavvur etmek şirktir ona mekan ispat etmektir Bütün kevlü mekanlar Allah'a nispeten bütün kainatlara nispeten bir zerrenin kalışı dair kalışı kadar dahi kalmaz Allah'ın arşını Resul Ekrem Aleyhisselatuü vesselam anlatırken bir halkanın Şöyle atılması gibidir, nisbetiyle anlatmaktadır. Kürsü ilahi anlatırken de arş kürsüye nisbeten o kadar kalmaktadır buyurmaktadır. Zatı vacibül vücut, daire-i uluhiyet o mevzuda söz yoktur. O mevzuda biz bir şey diyemiyoruz. Siz deseniz ki ışık hızıyla trilyon defa trilyonca seneler ötelere gitsek haşa ve kella daire-i uluhiyete böyle bir yer tanısak ve sonra onun dışında bütün kevn mekanlara, ışık hızıyla trilyon sene ötelere giden mekanlara dahi bir zerre nazarıyla baksak yine Allah karşısında kainatı büyük görmüş, haşa ve kella Allah'ı sınırlı müteale etmiş oluruz. Yine hata etmiş oluruz. Fakat siz gönlün azametine bakın ki o mekan içinde bulunduğu halde insanın vücudundan çok büyük. Kavnu mekanların almadığı bir şeyi alıyoruz. Söz Allah hakkında bir şey söylerken, dil Allah hakkında bir mevzuu ile getirirken hata ediyoruz. Zelleden kurtulamıyoruz. Hatalarından hicap içinde kalıyor. Ama gönül Allah hakkındaki kanaatlerinde, ötüşünde, ondan gelenleri duyuşunda hiç yanılmıyoruz. Vicdan doğruyu söylüyor. Onun için Resul ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kulağına gelmiyordu vahyi, vahyi adeta bütün vücudu istihab ediyordu. O anda Aleyhisselatü Vesselam gönül kesiliyordu, gönlü tarafından yutuluyordu, kalbi her şey oluyordu. Doğrudan doğruya mahvid-i vahyi ilahi onun kalbi oluyordu. Onun için zayıf bir rivayetle sahabi dizlerini Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dizlerine vermiş oturuyordu. Vaka buna, abuna selaseti Kur'an'ın bir müktezası diyenler de vardır. Vahyi Resul Ekrem'e geldiği an elektriklenmiş gibi o da sarsılıverdi. Hemen arkadan gelen ayeti okuyu verdi ve kendisine de vahyi geldiğini zannetti. Bundan anlaşılıyor ki vahyi geldiği an bir manyetik alan meydana geliyor Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın etrafında. Bu manyetik alanı meydana getiren ayın etrafındaki hale gibi Resul Ekrem'in tertemiz gönlüdür. Esas mahye mahbit olan, mahkes olan o oluyordu gönül oluyor. İşte bu gönül küfürden nefret ediyor. Bu gönül imana karşı hayişkar bulunuyor. İmanla saadete, huzura ereceğini ilan ediyor. ...insanın bu gönlünün gerçek teşrihatı yapıldığı zaman... ...bu da enfüsi bir tetkik, enfüsi bir araştırma olacak. İleride bu mevzuda çok büyük sözler duyacaksınız, işiteceksiniz. İnsan o zamanda Allah'tan başka mabut yoktur diyecektir. Bu enfüsi delilin neticesinde. Peygamber de o şekilde vahiy olarak... ...vahye mahbit olarak görünen gönül... ...sair insanlarda ilham olarak ve o gönülde ilhama mahbit olarak görünmektedir. Hayvanatta sevki ilahi olarak görülmektedir. Bülbül yuvasını yapıyorsa, afbuyrun eşek arısı yavrularına gıda getirip koyuyorsa, bir sistem altında, bir düşünmenin, bir tefekkürün ifadesi, neticesi gibi işler görülüyorsa oluyorsa, onların gönüllerinin, iç alemlerinin, hissiyatlarının Allah'ın sevkine sevk etmesine, mahkes olmasına bağlıdır. Demek ki nebilerden hızında hayvanat alemine kadar herkes boyuna göre, kâmetine göre Allah'tan gelen şeylere kimisi gönlüyle, kimisi hissiyle mahkes oluyor, mahbit oluyor, hayatını onunla düzenliyor, tanzim ediyor. Cenab-ı vâcib ve Tekaddes Hazretleri kendisini duymak, duygulanmak, onunla meşbu bulunmak üzere bize lütfettiği gönlümüzü pak olarak muhafaza etmeye bizleri muvaffak kılsın. Onu mahbiti ilhami sübhanisi yapsın inşallah yani doğruyu doğru göstersin, doğru duyursun, doğruya bizi münkat kılsın, hak dedirsin bize. Doğru hak demektir. Hasılı kelam en büyük alemlerden en küçük alemlere kadar aynı titreyiş, aynı tahavvül, aynı değişme içinde her şeyin Allah'ı ilan ettiğini müşahede ediyoruz. En büyük mürekkepler zaten madde dediğimiz, gözle gördüğümüz alem, biri sükut, diğeri hareket olan, diğer tarafı hareket olan madde ve enerji ikilisinden veya birinin iki yönlüsünden ibarettir. Her şey Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle, keremiyle onu göstermek, onu dile getirmek üzere sükundan harekete geçer. Yani mürekkepler çözülmeye başlar. Terkipler çözülmeye başlar. Sentez, uydurma dille. Onlar moleküller haline gelir. Moleküller atomlar haline gelir, atomlar elektronlar ve iyonlaşmalara maruz kalır. Parçalar, parçacıklar, ışınlar sona doğru gelir. Allah'ın tahviliyle gelir, Allah'ın kudret ve kuvvetini gösterir. Ve derken yine esra giz bir hüviyette enerji teşekkül eder. Derken onlar işte parçacıklar olur, alar olur. Derken onlar iyonlaşma olur, elektronlaşma olur. Derken atomlar teşekkül eder, moleküller meydana gelir ve bir terkip alemi içine girer. Terkipten büyük terkipler hasıl olur. Bizler bu terkiplerin neticesi, kainat bu terkiplerin neticesi. Bütün bu tahavüller, bütün bu oluşlar, her an başka bir hüviyette insanların karşısına çıkışlar, günde beş defa müminin her namazın arkasında okuduğu, La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim sözünün ifadesidir. Kainatta hiçbir tahavvül yoktur. Hiçbir mürekkebin çözülmesi yoktur. Hiçbir mürekkebin moleküller haline gelmesi yoktur. Hiçbir molekülün atomlaşması, atomun iyonlaşması, elektronlaşması yoktur. Bu tahavvül Allah'ın kuvvetiyledir. Hiçbir enerji yoktur. Hiçbir enerjinin maddeye dönüşmesi Hiçbir havlün kuvvet haline, hiçbir kuvvetin ha havl haline gelmesi yoktur. Allah'ın dışında Allah'a isnad etmeden, meseleyi Allah'a dayamadan izah etmeye imkan yoktur. Bütün bunlar Allah'ın havl ve kuvvetiyle olmaktadır. Kainat böylesine çalkalanmaktadır. Güneş bu tahavüle tabidir. Ama zerre de bu tahavüle tabidir. Öyle bir tahavüldür ki, bir taraftan güneşleri fıkır fıkır oynatırken, Beri tarafta atomlar alemini oynatıyor, öyle bir tahvül ki bir tarafında en büyük inebülozlar, bir tarafında da enerji vardır bu tahvülün. ortan alır buraya kadar rahatlıkla oynatır bunu. Oynatmasıyla, en büyük alemle en küçük alem arasında münasebet kurmasıyla ve bu iki münasip alem arasında sana münasip bir yer tayin etmesiyle, bu iki alemla münasebet kurma yollarını sana göstermesiyle Allah Celle Celaluhu havv ve kuvvetin kendine ait olduğunu göstermekte ve sana la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim deditmektedir. Ali ve azim olan, her şeyin zimamını elinde tutacak kadar büyük olan ve her şeyin üstünde ali olan, her şeyi kahreden her şeyi emir ve tedbiri altına alan, icabında tedbir eden Allah Celle Celalhu evirip çevirmektedir. Nihayet evirip çevirmenin sonunda seni huzuruna celp edecek, Bütün bunları anlayıp anlamadığın manasını sana soracak. Anlayanlar Ali olan Allah'ın ulviyetinden istifade edecek, ulvi alemlere yükselecek anlamayanlar esfelisafiline sukut edecek yaptıkları şeyin cezasını görecekler. Allahu Teala ve Teqaddüs Hazretleri şu kainat sinemasında bize çeşitli oyunları seyrettirdi. Seyrettiğimiz şu perdede o perdeden alacağımız derslerle bizleri hakikate ulaştırsın, rüşte ulaştırsın, hidayete ulaştırsın körler gibi seyretme zilletinden bizleri masum ve mahfuz buyursun. Binlerce sesle kendisini bize duyurdu, duyurmak istediği halde bu seslere karşı kulak kapama zilletinden bizleri masum ve mahfuz eylesin. En tatlı tablolarla dikkatimizi çekip ahiret alemlerine bizi baktırmak istediği halde gözümüzü kapama zilletinden bizleri masum ve mahfuz buyursun. İç alemimizi kitapların ifade edemeyeceği manaları ifade edebilecek hüviyette yarattığı, hazırladığı, ihsar ettiği, donattığı halde o iç alemle kendisini tanıma, onun izanına erme, lütfuyla bizi lütuflandırmazsa Hizzan ve husran içindeyiz. Allah bu denli hizdan ve husrandan da bizleri muhafaza buyursun. İnşallah önümüzdeki derslerde icmalen arz etmeye çalıştığım bu hususların doğrudan doğruya ayatı Kur'an'iye ile nasıl ifade edildiğini, Kur'an'ın zuhur eden fenlerle nasıl mutabık olduğunu inşaallah Teala, sarih ve kinayi yollarla, işari yollarla hepsini kendi derecesine göre tasnif edip arz etmeyi düşünüyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun, mahbiti ilham-i olan gönüllerimizi şerh eylesin. Hakkata aşina kılın, sizleri de öyle etsin.